Evvela Allah'tan ittika lazımdır. Bir adam muttaki olmazsa, Allah'tan korkmazsa, Allah'a tanımazsa Kur'an'a bir şey söylemez. Mutlaka hidayet ittika iledir. İttika yani Allah'tan korkmadır, vera Bir saat vera, bir saat Allah korkucuyla yaşama, 70 sene ibadetin Allah'a daha seviyelidir. Onun için müminlerin bir sıfatını muttaki, haktan korkan ve sahibi olan demektir ki Allah da Kur'an'da gelen Bismillahirrahmanirrahim ya eyhnaş inna halaknakum min ve ve ve inna ey insanlar biz sizi bir kadınla bir erkeğin izdivacından halk ettik kabile kabile millet millet ayırdık sizlere isimler verdik fakat içinizde benim indimde en kerim olan en yüceniz en makburunuz el mevrulunuz benden korkandır diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu